Tekmir ufuklar kışladı Dört yön, on altı rüzgar Ve yedi iklim, beş kıta Kar altındadır Kavuşmak ilmindeyiz bütün fasıllar, Ray, asfalt, şose, makadam Benim sarp yolum, patikam Toros, antitoroz ve asi Fırat Tütün, pamuk, buğday ovaları, çeltikler Vatanın boylu boyunca kar altındadır. Döğüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Ümit öfkeli ve mahzun. Ümit sapına kadar namuslu. Dağlara çekilmiş, kar altındadır. Şarkılar bilirin çığ tutmuş. Resimler, heykeller, destanlar. Usta ellerin yapısı. Kolsuz, yarı çıplak venüs. Transnoy'nin sokağı Garcia Lorca'nın mezarı ve göz bebekleri Pierre Kürün'ün kar altındadır. Duvarları katı sabır taşından kar altındadır varoşlar. Hasretim nazlıdır Ankara. Dumanlı havayı kurt sevsin, asfalttan yürüsün aralık. Sevmem ne tameli aydır. Bir başka ama bilemem birkaçıncı bahara kalmıştır huslat. Kalbim bu zulümlü sevda Kar altındadır Gece kondularda hava bulanık, puslu Altında kökleri kümülüstü ekmeye aşka ve ömre Küfeleriyle hükmeden Ciğerleri küçük, elleri büyük Nefesleri yetmez avuçlarına İlkokul çağında hepsi Kenar çocukları Kar altındadır Hatıp çayın öte yüzü ılıman Bulvarlar çakır yeni şehirde Karanfil sokağında gün açmış, Hikmetinden sual olunmaz değil, bucip Bu sebebim bilirim ve kafi delil ortada. Karanfil sokağında bir camlı bahçe, camlı bahçe içre bir çiğni saksı, bir dal süzülür mavide, halal bir yangın şarkısı. Bakmayın saksıda boy verdiğine, kökü altın dağda, ince sudadır.